Elhamdülillahi rabbil âlemin. Velâkibetu lilmuttakîn. Ves salâtu ves selâmu alâ ve nebiyyinâ ve, ve, ve şefîinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Eûzü <coughs> billâhi mineş şeytânir racîm. Bismillâhir rahmânir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 Allah tarafından görevlendirilmiş, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın kalbi üzre, Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlar, خُلُوبُهُمْ ala kalbi Adem Aleyhisselam, Beşeriyetin atası Adem Aleyhisselam, onlar bu neşeyi alınca, Beşeriyetin atasının cemaate merhamet ettiği gibi, etrafa merhamet ederek, devamlı bu milleti necibenin manen hizmetinde olurlar.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 Dünya onlara da kalmayacak İlahi aşk Rabbani neşe Muhammedi nur Şahikalar ve zirvelere tırmanacak İnşallah Yahu, Mülk Allah'ın Mahlukat Kullar Allah'ın Din de Allah'ın <gülüyor> Halk ve emir de Allah'ın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 Hacı Vüsal de Mustafa Efendi üstadım Konyamızın manevi kutbu sayılırdı. Bir gün öyle diyor. Mısırda Celalettin'in suyuti hazretleri müridanından birine ben şöyle bir gece ibadetini Kabe'de yapmak istiyorum diyor. Efendim ben de kalmam diyor. Sadık bir müridi. Celalettin'in suyuti, hasayısı Mustafa denen dev eserin sahibi